Günaydın. Ne mutlu ki evimizde ya da yolda işe gelip giderken radyo dinleyebiliyoruz. Hiç yorulmadan dünyada olan bitenden radyo vasıtasıyla haberdar olabiliyoruz. Fakat maalesef şartlar hepimiz için eşit değil. Pek çok işitme engellinin bilgiye erişimi hala çok kısıtlı, güncel ya da anlık bilgi ise daha da nadir. Change.org Türkiye'de Senem Yüksel tarafından başlatılan kampanyanın talebi işitme engelliler için televizyondaki ve vizyondaki filmlere Türkçe altyazı eklenmesi. Senem işitme engellilerin sosyal bir ihtiyaç ve faaliyet olarak sinemada yabancı filmlere rahatlıkla gidebildiğini fakat dublaj yapılmış veya yerli filmlerde altyazı uygulaması olmadığı için yabancı gibi kalarak hiçbir şey anlamadığını anlatıyor. Altyazı ile ilgili bir kararın alınma aşamasına geldiğini fakat bir türlü harekete geçirmediğini söyleyen Senem, bir an önce Türk filmlerinde altyazı uygulamasının başlatılmasını ve böylece işitme engelleri için yeni bir dünyanın kapılarının açılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Change.org Taksim, Alt yazı adresini ziyaret edebilirsiniz. Bunun engelsiz bir dünya yaratmak için faydası yanında alt yazının benim gibi konuşmaları takip etmekte zorlanan insanlar için de faydası oluyor doğrusu. Tekirdağ'dan Metin Görel Çorlu Belediyesi'nin başlattığı kampanyasında belediye otobüslerinin ve minibüslerinin sayısının artırılmasını talep ediyor. Özellikle havaların soğumasıyla Çorluların ulaşım sıkıntısının arttığını söyleyen Metin, insanların çok uzun aralıklarla gelen otobüsleri beklerken çok zorlandığını, duraklarda yığılmalar olduğunu fakat otobüslerin ve minibüslerin bir türlü gelmediğini anlatıyor. Halkın bu durumdan şikayetçi olduğunu ve Çorluların daha iyi bir hizmet almayı hak ettiklerini söyleyen Metin, belediyenin araç sayısının arttırılmasını ya da bu konuda yaptığı bir çalışma varsa bir an önce sonuçlandırarak halkı da bu konuda bilgilendirmesini talep ediyor. Kampanya hakkında yine detaylı bilgi için Taksim, Çorlu adresini ziyaret edebilirsiniz. Küresel iklim değişikliğinin büyük ölçüde taşımadan gelen salımlar yani petrol yakmaktan geldiğini düşünürsek, Toplu taşıma sistemleri bireysel arabalara göre çok daha az sera gazı salımı yapıyor. Bir otobüs 50 arabayı trafikten kaldırıyor. Böylece hem otobüslerin hızlı hareketi için trafik açılıyor, daha az benzin yakılıyor, daha az hava kirliliği oluyor ve sürekli yol ve bakım yapılmak zorunda kalmadığı için vergilerimiz de çok daha verimli, gerekli olan işler için kullanılabiliyor. Yani işin kısası toplu taşımanın öncelikli bir ulaşım ve devlet politikası olması Bireysel benzinli arabalara ise mevcut vergilerin daha da arttırılması gerekiyor. İklim değişikliği cephesinde ise yenilenebilir enerjilere yatırım yapılırken bir yandan elektrikli ulaşım sistemlerine de ağırlık verilmesi gerek. Doğal olarak burada yine belediyelerin ve büyük şirketlerin önce olması gerekli. İşte Change.org ve bütün bu değişikliklerin talip edilmesi ve bu konuda halkın doğruları ve gerekleri iş. Gereklileri işitebilmesi için aynen Çorlu'ya otobüs kampanyasında olduğu gibi bir ortam sağlamış oluyor. Varsa sizin de çözüm önerileriniz ve bunu yapabilecek muhataplar hemen şimdi iklim değişikliği veya herhangi bir başka toplumsal konuda harekete geçebilirsiniz. Böyle bir kampanya ilk açıldığında Lazca yok olmasın diyerek destekçi toplamaya başlayan bir girişim. Hızla gelişen kampanya 2200'e yakın imza toplamış durumda. Kampanyanın talebi ise şöyle. Rize Belediyesi'ne ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlüğüne yönelik başlatılan kampanyanın talebi Laz dili ve kültürünün korunması için gerekli adımların atılması. Kampanyanın sahibi Adnan Avcı Bıçaklişi, ya, Laz diye tabir edilenlerin çoğu Laz kültüründen etkilenmiş Türklerdir. Lazlar da bir Türk boyudur açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Rize Belediyesi Başkanı Halil Bakırcı'nın e, belediye başkanı olduğu yörede binlerce yıldır yaşayan Lazlar'ın Kökenini görmezden geldiğini ve bu grubun bir dili ve kültürü olduğunu da böylece inkar etmiş olduğunu söylüyor. Laz kültürünün ve Lazca'nın bu şekilde yok sayılması ana diline ve kültürüne sahip çıkan biz Lazları can evimizden vuruyor. Sayın Bakırca'nın kamuoyunun da sözlerini düzeltmesini ve belediyenin Laz dili ve kültürünün korunması için gerekli çalışmaları yapılacağını beyan etmesini istiyoruz. Anladığımız kadarıyla burada işte efendim dil kursları açılabilir Laz kültürüyle ilgili sergiler gibi anlıyoruz buradan. Yine Adnan benzer bir durumun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörü tarafından da yaşatıldığını ekliyor. Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde Lazca'nın seçmeli ders olmasından sonra Laz dili ve kültürünün daha derin araştırılması için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Laz dili ve kültürü uygulama ve araştırma merkezi kurulması için başvuru yapmış Adnan. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörü ise yani Sayın Arif Yılmaz... Bu başvuruyu maalesef olumsuz yanıtlamış. Yanıtında da diyor ki... ...Laz dilinin akademik çalışmalara konu olabilecek edebi değer taşıyan... ...tarihi metinleri bulunmamaktadır. Ee, Adnan Lazların insanlık ve kültür tarihindeki yerinin belli olduğunu... ...sürekli bastırılmaya ve görmezden gelinmeye çalışılan... ...Laz dili ve kültürünün yaşatılması için yıllardır süren çalışmalar... ...son yıllarda güçlenerek büyüdü diyor... ...ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çalışmalardan da örnekler veriyor ve bu açıdan da belediye başkanı ve rektörü göreve çağırıyor. Kampanya hakkında siz de daha fazla bilgi almak isterseniz change.org/lazca adresini ziyaret edebilirsiniz. Engelsiz iletişim ve televizyon, engelsiz ve bol toplu ulaşım ve Laz dilinin korunması dışında daha pek çok kampanya var change.org'da. Bunlardan kimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşıma araçlarının tamamında Tek fiyat uygulanmasına gidilmesini ve yetişkinler için bu fiyatın 1 lira olmasını talep ederken bir diğer kampanya resmi görevliler dışındakilere silah taşıma ve kullanım ruhsatı verilmemesini talep ediyor. Bazı kampanyalarsa pet shoplarda hayvan satılmamasını talep ederken yani pet shoplar kapatılsın derken İstanbul'dan bir kampanyada Eminönü'ndeki hayvan pazarının her çeşit hayvandan arındırılmasını talep ediyor. Yani hayvan pazarı değil sebze pazarı olsun. Başka bir kampanya ise üniversitedeki geçme notlarını konu ediniyor. Bir diğeri ise sağlık sektöründeki haksızlıklara dikkat çekiyor. Birilerinin değiştirmek istediği şey bazen bir parka bir rampa eklenmesi, bazense kocaman bir inşaatın durdurulması oluyor. Change.org Türkiye gündelik hayattaki çeşitliliği ve karmaşayı olanca doğallığıyla internet platformuna yansıtıyor. Ya sizin gönlünüzde yatan aslan ne? Siz bugün hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz? Mutlu ve bol sosyal hareketli bir gün diliyoruz. Herkese esenlikler. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.